Devam ediyoruz. Bu haftaki tefsirini yapacağımız sure Buruc suresi. Buruc birçok tefsir aliminin tercih ettiği görüşe göre büyük yıldızlar, büyük gezegenler demek. Çünkü allah Teala bu sureye büyük gezegenlere, büyük yıldızlara yemin ederek başlıyor. Diyor ki وَاسْلَمَا اِذَا buruj İçinde büyük gezegenlerin, büyük yıldızların olduğu göğe yemin olsun. Tabi yemin allah Teala mahlukatından dilediğinin adına yemin edebilir, kasem edebilir. Ancak biz insanlar Yemin ettiğimiz zaman, edeceğimiz zaman ancak Allah'ın adına yemin etmek zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men halefe bi gayrillahi fekad eşrak Men halefe bi gayrillahi fekad eşrake Kim Allah'tan başkasının adıyla yemin ederse ne yapmış olur? Şirk koşmuş olur, şirke düşmüş olur, şirk işlemiş olur. Cahiliye döneminde olduğu gibi o dönemde de, bu çağda da insanlar Allah'tan başka şeyleri yemin ede gelmektedirler. Yemin etmektedirler. Şimdi bu hadisi anlatırken bir yerde bir kişi dedi ki ya hocam ticarette özellikle dedi, karşıdaki dedi müşteri inanmak için senin söylediğin söze çocuklarımızın üzerine yemin etmemiz istiyor. Bazen dedi allah Teala'ya yemin etmek vallahi billahi tallah demek. Karşıdaki adamı ne yapmıyor? İkna etmiyor. Adam diyor ki çocuklarımın üzerine yemin olsun diye. Yeminin zaten manası nedir? Yemin edilen şeyin yemin eden ve kendisi için yemin edilen kimsenin katında tazim edilmesinden dolayı onun ismi zikredilir. Yani o, o yemin edilen kişi şey muazzam olduğu için, kendisinden korkulduğu için onun adı zikredilir, tazim edilir. Yemin bunun için bir ibadettir. Müslümanlar yemin ederek bir ibadet yaparlar. Bu bir zikirdir, bir ibadettir. Bunda bir ne vardır? ne vardır, bir korku vardır. Onun için Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ne diyor? Allah'ın adını anarak yalan yere yemin etmek... Allah'tan başkasının adını anarak doğru şey adına yemin etmekten benim için daha hayırlıdır. Bana o daha hayırlıdır diyor. Yani bir insan düşünün. Bir konu hakkında yemin ediyor. Ama o konu hakkında yemin ettiği konu yalan. Vallahi billahi, bu böyle diyor. Allah'ın adını anıyor ama aslında biliyor ki o yemin ettiği şey doğru değil. Bu bir günah. Büyük bir, bir günah. Ama bir insan da düşünün ki diyor ki çoluğumun çocuğumun üzerine yemin olsun ki yemin olsun ki bu malı ben toptan olarak 5 TL'ye aldım. Diyor. Bu kişinin hakkında yemin ettiği, bu malı 5 TL'ye aldığım dediği, konu doğru. Doğru bir konu. Söylediği ve haber verdiği şey, sahih, doğru. Ama, adını anarak, karşısındakini inandırmak isteyip, yemin ettiği şey ne? Mahluk. Çocuklarının adı veya herhangi bir şey. İşte Abdullah bin Mesut diyor ki, benim Allah'ın adı, adını anarak, Allahu Teala'nın adını zikrederek yaptığım yemin, velev ki yalan yere olsa, yalan yere olsa, bu günah olmasına rağmen. Allahu Teala'nın adından başka bir kimsenin adına yapmış olduğum doğru bir şey için yapmış olduğum yeminden daha iyidir benim için. Daha sevimlidir diyor. Çünkü sahabe hangi zaviyeden bakıyor günahlara? Tevhid ve şirk. Tevhid ve şirk. Zaviyesinden bakıyor. O açıdan bakıyor sahabeler. Yani bu günahları küçümsemek anlamında verilmiş bir örnek değil Abdullah bin Mesud'un verdiği örnek. Yani günahlar küçümse küçük. Herhangi bir günah işleyebilirsin. Ama yeter ki şirki işleme değil. Elbette insan günahlardan da uzak duracak. Günahlardan da sakınacak. Ama günahlar şirkin yanında nedir? Daha küçüktür. Şirk çok büyük. Onun için de Lokman ne diyor oğluna? İnneş şirkele zulmun azim. İşte yemin de Allah Teala dilediğinin adıyla yemin edebilir. Kur'an-ı Kerim'de ves zatil buruc. Büyük gezegenlerin, büyük yıldızların olduğu o göğe yemin olsun diye Allah Teala onun adına yemin ediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de az önce de ifade ettik. Mahlukatından dilediğinin adıyla yemin edebilir. Ama biz ne yapamayız? Bunu edemeyiz. Çünkü peygamberimiz ne buyurdu? "Men halafe bi gayril kim Allah'tan başkasının adına yemin ederse" ne yapmış olur. Fakat eşreke. Şirk koşmuş olur diyor aleyhisselatü vesselam. Hadis sahibi hadis. Evet, ve sema izatil buruc İbn Abbas sahabeden. Mücahid, Dahhak ve kat'a ve Suddi diyor ki bu ayetin tefsirinde buruc yani en nucum. Ne demek en nucum? Yıldızlar. Allah sana gökteki yıldızları yemin ediyor. Tabii bu amme cüzünde ve diğer cüzlerde olan surelerdeki bu uslup Allah-u Teala'nın kafem, yemin uslubu ardından ne gelecek? Bir haber gelecek. allah Teala bize o haberi vermeden önce bizim ne yapıyor? Dikkatlerimizi çekiyor. Göğe yemin olsun. Yani bizim iş, dikkatimizi çekiyor gök. Yani birden ne oluyor? Bizi alıyor allah Teala bu ayeti kerimelerle başka bir nereye götürüyor? Atmosfere götürüyor. Başka bir ortama çekiyor. Ardından bize ne yapacak allah Teala? Bu yeminlerin ardından bir haber verecek. Değil mi? Bakın diğer soru. وَاسْتَمَائِ وَالتَّارِقِ Köye ve göğü delip geçen o yıldıza yemin olsun. وَمَا اَدْرَاكَ مَالتَّارِقِ Sen Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin? Değil mi? Geliyor, geliyor, geliyor. Ardından bize allah Teala bir haber veriyor. O habere bir giriş. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ Tabi bazı tefsir alimleri de İbn-i Cerir Ettaveri diyor ki buruç, buruç güneşin ve ayın yörüngeleridir. Güneşin ve ayın yörüngeleridir. Gökteki biliyorsunuz ayın ve güneşin bir neyi var? Yörüngesi var. Budur diyor. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ Vad olunan gün Vad olunan gün Söz verilen gün Nedir bu vad olunan gün? Kıyamet günü. وَالْيَوْمِ <gülüyor> الْمَوْعُودِ allah Teala Kıyamet gününü bize vaat etmiş. Bu günü kesinlikle yaşayacağız. Bu günü kesinlikle göreceğiz. Ve bu günü şu andaki gibi etrafımızdaki her şey nasıl somut ise elle tutup gözle görüp hissediyorsak kıyamet gününü de böyle yaşayacağız. Yani kıyamet günü böyle metafizik bir gün değil. İnsanların böyle başka bir boyutta rüyada yaşayacakları bir gün değil. Yine bizler bu hallerimizle, bu bedenlerimizle, bu elimizle, bu gözümüzle, bu bedenimizle ne yapacağız? Yirileceğiz. Teraziye çıkarılacağız. Allah, Teala, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yeryüzünün diyor. En tem, şey, obez, obez, en şişman adamı getirtilir. Kıyamet günü. Teraziye konulur. Allah'ın dinde ne olmaz? Sivrisineğin ağırlığı kadar Ağırlığı olmaz diyor. Yani insanlar bu etleriyle, bu bedenleriyle, bu işkembeleriyle teraziye çıkacaklar. Ama o terazi neyi tartıyor? İnsanın amellerini tartıyor. Bir taraftan da Abdullah bin Mesud'u düşünün sahabeden. Ağaca çıkıyor, tırmanıyor sahabe. Bileklerine bakıyorlar. İncecik. Bazı insanlar Allah-u Teala böyle narin yaratmış, incecik. Zayıf. Rüzgar esiyor, ağacın üzerinde sallamıyor sahabe Abdullah bin Mesud sahabeler gülüyorlar. Peygamberimiz diyor ki, siz diyor, onun bileğinin inceliğine, bedeninin zayıflığına mı gülüyorsunuz? Allah'ın günde o cennette onun ayağı ne olacak? Mizanda Uhud dağı kadar, ağır olacak. Yani, insanı terazide ağır yapacak olan veya tahaf yapacak olan ne? İmanı, itikadı ve amelleri. İşte allah Teala o güne yemin ediyor. Kıyamet gününe ne olsun? Yemin olsun. Ve şahidin ve meşhud şahit olunan şahit olan ve şahit olunan gün şahit olan ve şahit olunan gün diyor ki tefsir alimleri şahit olan gün cuma günüdür. Şahit olan gün cuma günü. Ve meşhud arafa günü. Şahit olunan gün. Allahu Teala arafa günü Kullarıyla, meleklerine ne yapıyor? Övünüyor. Bakın kullarıyla, meleklerle övünüyor. Peygamberimiz öyle diyor Diyor bak, bakın diyor kullarıma. Ta, taş, değil mi? Ne yapmışlar? Gelmişler. Arafa günü böyle büyük, böyle muhteşem bir gün. Allah-u Teala o güne de yemin ediyor. Ardından bakın, şimdi bize vereceği haber geldi. Kutile ashabul uhdud. Hendek kazanlar var ya o hendek kazanlar lanet olsun diyorlar. Haberi verdi bize şimdi. Yani e, gökteki e, yıldızlar kıyamet gününe şahit olunan, şahit olan ve olunan o güne and olsun, yemin olsun. Ardından bize bir haber geldi. Bakın Kut ile diyor ki i̇bn Kesir Kesir lanet olsun. Bazı meallere baktım diyor ki Uhud, Uhud ashabı öldürülmüştür. Yok. Doğru mana ah, Ashab-ı Uhdu'da lanet olsun. Yani insanları hendekler kazarak hendeklerin içinde ateşler tutuşturarak orada yakanlara lanet olsun. Böyle bir dönem geçmiş. Az sonra rivayet okuyacağız. Bize bu yaşanan olayı daha da böyle aydınlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir dönem geçmiş ki o dönemin hükümdarı caddelere, sokaklara büyük hendekler, çukurlar kazdırıyor, ateşler yakıyor ve buraya insanları ne yapıyor? Diri diri atıyor. Neye karşılık? İnsanlardan istediği ne? ben sizin göneyinizim, Rabbinizin bana ibadet edin diyor. Sizin için benden başka bir Rab tanımıyorum diyor. Enna rizatil vakut diyor ki ateş, öyle bir ateş ki o hendeklerdeki ateş diyor Allah-u Teala, Yakıt yanıyor içinde. Hani odunlar, alevler yanıyor. İzhum aleyha kurgud çevresinde de ne yapmış bu hükümdar ve amelileri oturmuşlar, seyrediyorlar. Vahum alema yefgalune bil mu'mini ne müminlere yaptıklarından ne yapmaktadırlar? Şahit olmaktadırlar. Vema nakamun hum. Peki bunları yapmalarının intikam almalarının azap Etmelerinin sebebi nedir? O insanlara İlla en yu'minu billah O insanların ne yapmaları? Allah'a iman etmeleridir. Yani Allah'a iman etmelerinden dolayı O insanlara ne buluyor İşkence yapılıyor. allah Teala Ne diyor? Kitabında Efe hasiben nâsu اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar diyor, zannediyor mu? allah Teala böyle diyor bize. İman ettik deyip bırakılacaklarını ve imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannediyorlar? Yani iman ettik bundan sonra tamam. Değil. Allah-u Teala diyor ki, insanlar böyle zannediyor, zannediyorlarsa bu yanlış bir zan. İnsanlar böyle düşünüyorlarsa bu yanlış bir düşünce. Yani iman ettik dedikten sonra başına neler gelecek? Sınavlar gelecek, imtihanlar gelecek. İşte bu başına imtihan gelenlerden bir tanesi de bu hendeklerde yakılan insanlar. Bizlerden önce, peygamberimizden önce yaşamış bir topluluk. Kimdir bu topluluk? Diyor ki rivayette, bu rivayet Ahmet İbn Hanbel'de geçiyor ve Sahih Müslim'de geçiyor. Lafızlar birbirine yakın. Ahmet İbn Hanbel'in rivayeti biraz daha uzunca. Ee, bir tane kral var ve bu kralın da bir tane sihirbazı var. Bir kral var. Geçmiş dönemlerde bir imparatorluk var. Ve bu imparatorun, kralın bir sihirbazı var. Bu sihir, sihirbaz yaşlanınca, yaşı ilerleyince diyor ki şeye, krala, yaşım ilerledi, artık diyor, ölümüm yakındır, bana diyor bir delikanlı ver, yetiştireyim. Bir çırak gönder, onu ne yapayım? Sihirde yetiştireyim. Bu velikanlının sihirbaza gidip gelirken yolunun üzerinde bir tane de rahip var. Allah-u Teala'ya ibadet eden bir kimse. Bu rahip tevhid üzere. Yani İslam üzere. ibadeti yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini ne yapıyor? Biliyor. Bu çocuk Gidip gelirken sihirbaza rahibe uğruyor. Rahibi görüyor. Rahibi dinliyor. Onun sözünden, kelamından hoşlanıyor. Adam tevhidi anlatıyor çocuğa. Tabii geç kaldığı zaman sihirbaza, yolda rahibe uğruyor. Sihirbaz bunu ne yapıyor? Dövüyor, vuruyor. Ailesine geri döndüğü zaman ailesi de çocuğa bir, bir sopa atıyor niye geç kaldın niye? ne oldu neredesin bunu bu çocuk rahibe anlatıyor diyor ki durum bundan bundan ibaret rahip diyor ki böyle olduğu zaman de ki diyor ailen seni vurmak istediği zamanda ki sihirbaz beni geç bıraktı onun için geldim böyle geciktim sihirbaza geç gittiğin zaman da de ki diyor ailemden geç çıktım yani beni söyleme diyor beni anlatma Diyor ki rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün diyor genç delikanlı yolda yürürken bir de bakıyor ki iri yarı bir hayvan iri yarı bir cüsseli hayvan insanların yolunu kesmiş insanlar karşıya geçemiyorlar bekliyorlar. Diyor ki delikanlı bugün diyor ben diyor rahibin mi tevhidü dini öğrendiği rahibin mi yoksa bu sihir öğrendiğim sihirbazın mı hak olduğunu, hayır üzere olduğunu anlayacağım diyor bugün. Diyor ki, bir taş aldı diyor. Bu delikanlı genç. Taşı diyor fırlattı. Ama fırlatırken diyor ki, Allah'ım, eğer rahibin, yani bu tevhidi öğrendiğim rahibin işi, durumu, pozisyonu, sihirbazın pozisyonundan daha iyiyse, senin katında rahibin durumu daha hoşnut olduğun bir durum ise diyerek taşı fırlatıyor hayvana ve diyor ki bu diyor hayvanı öldür. Atıyor hayvana taşı hayvana. Ondan sonra taş hayvana isabet ediyor. O hayvan ölüyor. Allah-u Teala ona ne yapacak? bir ha Hakkı gösterecek ya gence. Tabii işin arkasından sonra göreceksiniz imtihanlar var. Çok büyük imtihanlar gelecek o delikanlının başına. Ondan sonra insanlar şey yapıyorlar. Tapsiye geçiyorlar, yoldan geçiyorlar. Anlıyor genç rahibin hak üzere olduğunu. Diyor ki rahibe bak diyor başımdan böyle böyle bazı olaylar geçti. Rahibe gidip anlatıyor. Rahip diyor ki bak senin diyor başına çok büyük olaylar gelecek. Sen diyor benden daha faziletlisin. Rahip de anlıyor çocuğun, delikanlının faziletli bir kimse olduğunu. Allah Teala'nın kendisinde lütufta bulunduğunu anlıyor. Sen diyor Allah'ın izniyle diyor köylülere şifa olacaksın, şifa vereceksin Allah'ın izniyle. Vücudunda böyle leke hastası, deri hastası olanlara şifa vereceksin diyor. Biliyorsunuz eskiden İsa aleyhisselam'a da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Otubiru'l-akmaha vel Bunlara Allah Teala İsa aleyhisselam'a yapmış şifa verme lutunda bulunmuş. İsa Aleyhisselam insanlara ne yapıyordu? Allah'ın izniyle şifa veriyordu. Bu genç de bunlardan bir tanesi. Tabi sadece bu hastalıklar değil, cilt hastalığı değil. Diğer hastalıklarda da Allah'ın izniyle ne yapıyor? Şifa veriyor. Çünkü hastalığı yaratan da Allah, şifayı veren de allah Teala. Bu diyarın, bu toprakların padişahı, imparatorunun da yakın bir arkadaşı var. Diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu yakın arkadaşının da bir hastalığı var. Bu yakın arkadaşın duyuyor. Böyle bir delikanlı var. Bu delikanlı Allah'ın izniyle ne yapıyor? İnsanlara şifa veriyor. Geliyor delikanlıya ondan sonra diyor ki bana şifa ver. Sana diyor şurada gördüğün her şeyi sana vereceğim diyor delikanlıya gence. O da diyor ki ma ana أَشْفِي أَحَدًا Tevhid ma ana أَشْفِي أَحَدًا Ben kimseye şifa veremem. اِنَّمَا يَشْفِي اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Şifayı kim verir diyor. Allah Azze ve Celle Allah, Allah Azze ve Celle verir. Şifayı Allah Azze ve Celle verir. فَاِنْ عَامَنْتَ بِهِ Diyor ki genç eğer diyor bu kralın en yakın dostuna Allah'a iman edersen ve Allah'a dua edersen göreceksin ki Allah sana şifa verecek diyor. Sonra bu Kralın en yakın dostu Allah-u Teala'ya iman ediyor. İman ettim diyor. Ve Allah-u Teala'ya dua ediyor. Ve allah Teala da bu adamın hastalığına şifa veriyor. Peygamberimiz bize anlatıyor. Bakın geçmişte yaşanmış bir olay. Yani allah Teala imtihan ettiği zaman böyle birçok şeyi ne yapıyor? Denk getiriyor. Kulunun samimiyetini ortaya çıkaracak. Bu kralın yakın dostu, yakın arkadaşı kralın yanında bir gün otururken diyor ki bu yakın arkadaşına, senin diyor gözlerin görmüyordu, kör olmuştu. Bunları nasıl artık bir daha görür oldu? Sana bu gözler tekrardan nasıl iade edildi? diye kral merak ediyor. Düşünün bir arkadaşınız var. Bu arkadaşınız gözleri kör. Bir gün yanınıza geliyor ki görmeye başlamış. Görmeye başlamış. Diyor ki bu adam, bana diyor gözlerimi geri veren Rabbim. Allah Teala bana gözlerimi geri verdi. Kral diyor ki: "Fekale <gülüyor> ben kimim? Ben kimim? Hangi Rab'bin yani? Ben böyle bir şey yapmadım. Benden başka bir Rab'bi mi var?" Diyor ki: "Rabbi ve Rabbuk Benim ve senin Rabbin olan Allah." Ne yaptı bana? Gözlerimi geri verdi. Diyor ki: "Kral ve rabbun gayri Senin benden başka bir Rabbin mi var?" İnsanoğlu böyle şey arkadaşlar Allah onu azdırdığı zaman Tirebun'un da aynı başına geldi bu. Azıyor. Bu diyor Mısır'ın nehirleri benim ayağımın altında akıyor Nil. Bu bahçeler benim. Sizin için diyor kendimden başka bir ilah tanımıyorum. Bana ibadet edin diyor. Bu kral da etrafındaki insanların ona secde etmesi ona rükû etmesi ona ibadet etmesi ona az duruyor. Artık o inanmaya başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de de değil mi, İbrahim Aleyhisselam'ın tartışmasında adamla, Nemrut'la, ben de diyor ne yaparım? Öldürür ve diriltirim. Bak, ben de öldürür ve diriltirim. Ne yapıyor? Bir tanesini getiriyor, öldürüyor. Bir tanesini diyor ki, tam öldürecektim. Hakkında ölüm hükmü vermiştim diyor. Serbest bırakıyorum. Ne yapmış oldum? Dirilttim. İbrahim Aleyhisselam kodu hemen nereye çekiyor? Güneşe. Diyor ki, hadi o zaman güneşi nereden getir? Batıdan getir. Batıdan doğur. İbrahim Aleyhisselam tartışmıyor. Kör bir cedele girmiyor adamla ne Yok. Sen burada oyun yaptın. Allah'ın diriltmesinden, yaratmasından maksat bu değildi değil. Tartışmada böyle olması lazım. Baktın ki olay kör, düğmeye doğru gidiyor. Olay horoz dövüşüne geçecek. Sen yaptın, ben yapmadım. Onu kastettim. Bu daha net bir nerecek tartışmayı alana. Diyor ki o zaman diyor hadi güneşi ne yap? Batıdan getir. Allah-u Teala diyor ki kafir olan diyor ne yaptı? Sus, sus, sus, susup deliliksiz, hüccetsiz kaldı. Bitti. Ama ne hissediyor kendini? Allah gibi diriltirim diyor ben. Allah gibi ne yaparım? Öldürürüm. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam bu Fal bu imparator yanındaki dostuna başlıyor işkence etmeye ta ki kendisine çocuğu göstermesi için. Nerede bu çocuk? Çocuğu buluyorlar. Ondan sonra işte çocuğa diyor ki sen diyor insanlar sihir yapıp insan kör olanlara gözlerini geri veriyor musun? Şif şifa veriyor musun? Çocuk yine aynı şeyi söylüyor krala. Ma esfi ahaden. Kimseye ben şifa vermiyorum. İnne ma yeshfi Allahu azza ve cel. Şifa veren kimdir? Allah azze ve Celle'dir. Allah azze ve cel. Ondan sonra çocukla da arasında padişahın aynı konuşma geçiyor. Benden başka Rabbin mi var? Ben kim oluyorum? Diye. Ta ki çocuğa da azap ediyorlar. Ondan sonra çocuk da kimi göstermek zorunda kalıyor? Rahibi. Olay nereye kadar gidiyor? Rahibe kadar gidiyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, rahibi getirdi kral. Diyor, rahibin kafasının tam ortasına testere koyuldu. Verebiliyor, ortadan ikiye rahip ne buluyor, yaralıyor. Şey ne? Suç. Yalnızca Allah'a ibadet edin. Şifa Allah verir. Sen ilah değilsin, sana ibadet yapılmaz, değil mi? Bu. Tabi bu yapılmadan önce rahibe şu teklif ediyor. Dininden dön. Dininden dön sahabeleri hatırlayın peygamberimizin yanındaki sahabeler. Böyle savaşlar oluyor, yurtlarından çıkartılıyorlar. Diyorlar ya e Allah'ın Resulü, allah Teala'ya dua et de bize ne yapsın? Yardım etsin. Peygamberimiz ne diyor? Sizden öncekilere, sizden öncekiler sizin başınıza gelmeden, imtihan olmadan yani, cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Yani sizden öncekilerin birisinin adam getirilir, demir diyor, taraklarla vücutları ne yapılırdı? Sebep ne? Sadece iman etmiş olmaları. Bu rahibe de diyorlar ki ya dininden dönersin ya da kafandan ortadan keseni ne yaparız? Ayırırız. Keseriz. Ardından genç delikanlıya geliyorlar. Tabi adamın imparatorların böyle söz sahibi olanların, hüküm sahibi olanların işkencede deneyi oluyor? Böyle zengin. Yani direkt öldürmüyorlar. Diyor ki bu Padişah, bu imparator, bu genci alın ve bir dağın zirvesine götürün. Bir dağın zirvesine götürün. Zirvesinden atmadan önce deyin ki dininden dönüyor musun, dönmüyor musun? Eğer dönüyorsan bizimlesin. Geri gelelim. Eğer dininden dönmüyorsan seni atacağız deyin diyor adamlarına. Diyor ki Genç delikanlı, Allahum bir Allahım dilediğin şekilde beni onlara koru, bana kafi ol, bana yet. Yetiş yani ya Rabbi. Hani yetişi şey demiyor. Beşerde, dedikleri insanlara değil. Yetiş, ey Adem aleyhisselam demiyor. Yetiş ya Nuh demiyor. Allahım diyor, bana ye sen yet. Onlara karşı. Tevhid. Dağın tam zirvesi, dağın tam, tep dağın tam tepesi, insanın orada tevhid ehli ise biliyor ki insan, bilir ki, anlar ki orada kendisine Allah'tan başka yetecek kimse yok. فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَدُهْدِهُ اَجْمَعُونَ Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, dağ bir sallandı, Allah sana dağı bir sallıyor. Yani deprem dediğimiz olay ne? Biz böyle diyoruz ki işte fay hattı kırıldı, öyle oldu, böyle oldu. Elbette bir sebebi var. Ama bunları yaratan bütün bu sebepleri halikaten kim? Allah' tanıdık. Bir sallanıyor. Daha üzerindeki bu imparatorun bütün askerleri düşüyor. Genç delikanlı geri dönüyor. Kralın yanına. Çünkü daha şey bitmedi. Hesap bitmedi kralla. imparatorla bir hesap var. Kral diyor ki nerede adamlarım? Seninle gönderdiğim adamlarım nerede? Bir sürü ordu gönderdim seninle. Seni iddadan atmaları için. Nerede bunlar? Diyor ki bu delikanlı Allah bana yetti. Onlara karşı Allah bana yetti. Ardından bu adam, imparator bu delikanlıyı alıyor. Bir kaya, gemiye bindirerek denizin ortasına, okyanusa gönderiyor. Diyor ki askerlerine bu delikanlıyı alacaksınız denizin ortasında diyeceksiniz ki dininden dönüyor musun? Allah'a ibadetten dönüyor musun? Yoksa seni burada denizin ortasına atacağız. Diyor ki genç delikanlı, "Allahum mekfinihim bima şeet." Allah'ım, sen bunlara karşı bana yet. Bana yardımcı ol. Bana kafi ol. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Eley sallahu bikafin abdehu. Ne demek? Allah kuluna yetmez mi? Ayet-i kerimede böyle diyor allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede. Allah kuluna yetmez mi de kul hala türbelerden, mezarlardan, insanlardan, şeyhlerden, şunlardan, bunlardan medet ummaya başlamış. Medet umuyor. Bu genç delikanlı Allah'ım bana yet deyince, Teknenin üzerindeki bütün ordu ne yapıyor? Suya düşerek boğuluyor. Genç geri dönüyor kralın yanına. Diyor ki kral, imparator. Nerede adamlarım? Hani adamlarım nerede? O da ona olayı anlatıyor. Sonra ardından genç diyor ki İnneke leste bi katili hatta tef'alema amuruke bihi. Beni diyor öldürmek istiyor musun? Beni öldürmek istiyor musun? İmparator diyor ki İmparator diyor ki Şayet diyor beni öldürmek istiyorsan Sana emrettiğimi yaparsan ancak Beni öldürebilirsin Sana bir şey emredeceğim Sana bir şey göstereceğim Şayet onu yaparsan Ancak beni o şekilde öldürebilirsin Bunun dışında benimle uğraşma diyor genç İmparatora Krala Diyor ki İmparator heyecanlı ve tacı. Nasıl, Nasıl olacak bu yani günün tabiriyle İmparator karizmayı çizdirmiş. İki kere gönderiyor ordusunu. Gençle birlikte. Genç elini kolunu sallayarak tekrardan geri dönüyor. Diyor ki nasıl olacak? Diyor ki bütün diyor insanları toplayacaksın. Bütün halkı bir araya getireceksin. Sonra diyor beni diyor bir kütüğe asacaksın. Kütüğe bağlayacaksın. Sonra diyor Okunu alacaksın oku. Kınından çıkaracaksın oku. Vereceksin ki diyor atarken bana Bismillahirrahmanirrahim. Bu çocuğun Rabbi olan Allah'ın adıyla diye okunu atacaksın. Ancak diyor beni o şekilde öldürebilirsin. Adam heyecanlanıyor. Niye? Çünkü kendine rakip olacak. Belki kendi imparatorluğunu sallayacak bir gence Öldürmenin yöntemini, metodunu duyuyor gençler. Bütün insanları topluyor. Yani o dönemlerde düşünün. İnsanların böyle akın akın şehir meydanına geldiğini, toplandığını. Yani bugün mesela antik kentler var. Bizim işte Türkiye'de de var. Suriye'de de mesela Busra peygamberimizin küçüklük yaşta, yaşlarında e, ticaret için gittiği o kempte de var mesela. Büyük böyle alanlar var. Tiyatrolar var. Orada böyle savaşların yapıldığı büyük alanlar var. tarihte böyle eskiden insanların toplandığı neler varmış? Meydanlar varmış. Bu imparator da topluyor milleti oraya, halkını. İnsanlar akın akın geliyor. Bu delikanlı şeye geliyor... Ağacın köyüne geliyor. Çocuğun ona dediği gibi Bismillah, Rabbi Bu çocuğun Rabbi olan Allah'ın adıyla oku bir çekiyor. Ok şak diye çocuğun şakağına saplanıyor ve çocuk ölüyor. Bunu gören insanlar tabi daha öncesini duymuşlar. Bu çocuğu kaç kere götürdüler, attılar, ölmek için dağın tepesinden tekneden suyun içine attılar, atmak istediler yani. Başaramadılar. Şimdi Allah'ın adını anınca imparator çocuk ne yaptı? İmparatorun okuyla öldü. Diyorlar ki bütün halk birabbil Bu çocuğun Rabbine hepimiz i̇man. iman ettik. Kralın imparatorun yanındaki herkes diyor ki ne yaptın? Sen ne yaptın? Sakındığın, korktuğun şey başına geldi bak. Bütün insanlar ne yaptı? İman ettiler. Çocuk bakın davet ediyor insanlara. Kendini feda ediyor. Ancak bütün insanlığın hidayetine vesile oluyor. Diyor ki imparator bütün diyor sokakların başına kalabalık bir halk çukurlar açın orada diyor ateşler yakın ve insanları diyor oraya getirin. Dinlerinden dönerlerse serbest bırakın. Eğer dinlerinden dönmezlerse onları o ateşin içine atın. Burada hadisin son bölümünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize o ateşe götürülen bir sahneyi anlatıyor bize aleyhissalatü vesselam. Diyor ki bir tane kadın getirildi. Bir kadın. Kucağında diyor bebeği var. Kucağında ne var? Bebeği var. Ve bu kadın o bebeği emziriyor. Kadını oraya getirdiklerinde kadın bakıyor çocuğuna. Kucağında bebek. Şöyle ateşe bakıyor. Böyle ayakları biraz geriye gitmeye tam başlayacakken diyor ki Allah Resulü sabiyyu <gülüyor> Çocuk dedi ki bebek. Normalde bebek konuşur mu? Konuşmaz değil mi? Ama Allah dilerse konuşturur. Ya ısbiri ya ummâh Ey anacığım sabret. Bebek diyor ki, ey anacığım sabret. Fe inneki al hak, zira sen ne üzeresin? Hak üzeresin. Zira sen hak üzeresin diyor. İşte bu olaydan dolayı arkadaşlar bir topluluk, bir ümmet ne olmuş? imtihan olmuş. İman etmelerinden dolayı. Yalnızca Allah'a ibadet et etmeyi kabul ettiklerinden dolayı imtihan olmuşlar ve insanlar ateşe atılmışlar. Ateşle cezalandırılmışlar. İşte Allah Teala bize bakın o insanlar anlatıyor. Diyor ki: "Ellezî lehumül mülkü's semâvâti vel ard, Allâhu alâ kulli şey'in Bu insanlardan intikam alınmasının bu insanlara azap edilmesinin sebebi neydi? Aziz olan, her şeyden güçlü olan, hamid olan, övgüyü hak eden Allah'a iman etmeleri. O Allah ki semavatın ve arzın mülkü ona aittir. Bizim mülkümüz, bizim bu yeryüzündeki mülkümüz geçici arkadaşlar. Yani bugün bir ev alıyorsun, bakıyorsun ki 15 yıl sonra onu satmak zorunda kalmışsın. Şartlar onu ne yapmış gerektirmiş. Değil mi? Ama Allah Teala'nın mülkü böyle değil. Allah Teala'nın mülkü daim. Vallahu ala kulli Allah Teala diyor her şeye şahittir. Bunlar yaşandı, bunlar oldu evet. Birileri birilerine zulmettiler. Ancak Allah Teala her şeyi ne yapmakta, görmekte ve kayıt altına almakta bunun bir hesabının görüleceği Gün var. İnnellezine fetenul mu'minine vel mu'minat. Allah-u Teala diyor ki mümin erkek ve mümin kadınları bu şekilde sınayan bu şekilde azap edenler var ya sümme lem yetubu. Bu şekilde ölürler. Yani bu şekilde ölüp de tevbe etmezlerse allah Teala bakın rahmeti o kadar bol ki İnsanlara bu zulmü yapan kimselere dahi ne hakkı veriyor? Tövbe hakkı. Diyor ki tövbe edin. Eğer de tövbe etmezlerse cehennem. Onlara cehennem azabı vardır. Ve lehum azabel harik Yakan, yakıcı ateşin azabı vardır. Diyor ki, çok güzel bir söz var Hasan Basri'den. Hasan Basri Rahim Allah tabiinden diyor ki: "Unzuru ilâ hadzal kerâm Unzuru ilâ hadzal kerâm Allah Teala bu ayetine diyor ki Hasan el al Basri Allah'ın şu cömertliğine bakın. Allah Teala'nın şu cömertliğine bir bakın. Katelu awliya'ahu. ehu. Allah'ın evliyalarını öldürmelerine rağmen bu katiller ve o dayahum Allah buna rağmen kendi evliyasını, kendi dostlarını, kendine iman eden bu insanları öldüren katillere ne çağrısında bulunuyor? Tövbe. Bundan daha büyük bir cömertlik var mı? Bundan daha büyük bir keram var mı? Yok. Tövbe kapısı, kul ölene kadar açık arkadaşlar. İnel lezine amenu ve amilu salihati lehum cennatun tecrimin tahtiyel İman edip salih amel işleyenler. İman edip salih amel işleyenler. Onlara altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Zalikel fevzul kebir. İşte büyük başarı budur diyor. Yani büyük başarı şu değil arkadaşlar. Yani Büyük başarı namazın yok, imanın yok, salih amelin yok. Ama dünyada bir yere gelmiş. Paran var, prestijin var. Bu büyük bir başarı değil. Bunların hepsi seni kabirde yalnız bırakacak. Gerçek dost seni ne yapmayandır? Yarı yolda bırakmayandır. Hanımın seni bırakacak kabir'e, çoluğun çocuğun seni bırakacak, paran, malın, mülkün seni kabirde yalnız bırakacak. Kabir'e seninle girecek olan tek bir dost var. Kim o? Salih iman ve salih meler. <gülüyor> İinne bak sorabik heleşerid, Rabbinin yakalaması, Rabbinin azabı çok şiddetlidir. Allah Teala korkutuyor, bakın. Bir yukarıda tevbe'ye davet etti. Şimdi diyor ki Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. اِنَّهُ وَيُبْدِعُ وَيُعِيدُ Başlayan, yaratmaya başlayan, yoktan var eden O'dur. Öldürüp tekrardan diriltecek olan da O'dur. وَهُوَ ve الْغَفُورُ vedud Rabbin gafurdur. Çokça merhamet eder. Çokça bağışlar, günahları affeder. الْوَدُ sevendir, sevilendir. Yani allah Teala kullarını sever, kullarının amellerini sever. Çokça sever. Ve Allah-u Teala'yı kulları sever. Zul arşil mecid. Zul arşu Zul arşi el mecid. O Allah ki Mecid'dir ve arşın sahibidir. Yücedir. Övgüye layıktır. Övülendir. Ve arşın sahibidir. فَعَالٌ lima يُرِيدٍ Dilediğini yapar. Allahu Teala فَعَالٌ lima يُرِيدٍ allah Teala ne yapmaktadır? Dilediğini yapmaktadır. Rivayet olunduğu üzere i̇bn Kesir diyor ki bize Ebu Bekir'den rivayet olundu. Yani i̇bn Kesir ta Ebu Bekir'e kadar ne yapmış? Rivayeti götürmüş. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki اِنَّهُ قِيلَ لَهُ huwa fi maradil الْمَوْتِ Ölüm de Ölüm de şeyindi. Ebu Bekir radıyallahu anh yatmış. Ebu Bekire deniyor ki, Hel Nazara ilayket tabib. Sana doktor gelip baktı mı? Ey Ebu Bekir diyorlar. Doktor gelip sana baktı mı? Diyor ki, Kale nam. Na evet diyor, baktı. Kale ufeme kalek. Peki ne dedi sana bu doktor? Diyor ki. قال bana dedi ki inni Dedi ki bana doktor ben dilediğimi yaparım. Doktor bana böyle dedi ya. Yani sen artık hasta yani senin hiçbir şeyin yok. Ölüm de şeyindesin. Seni oraya getirmiş artık o ruhu teslim nefes bitecek, son bulacak. Diyorlar bir bu doktor ne dedi? Dedi ki Ben dilediğimi yaparım. Senin hiçbir şeyin yok bu, bu. Bu aşamada bu dünyada kalbinin atması kalbim diyebilir misin kalbim şu kadar atsın saniyede dakikada ben kalbimi kalbimin 86 kere atmasını istiyorum diyebilir misin yok sen, senden gayrı senden ayrı bir şekilde senin kontrolünde olan kalbin tık, tık tık tık tık tık tık atıyor değil mi? Senin içinde bu ya. Sana bu kadar yakın. Hemen bu göz kafesinin içinde bir et parçası. Allah-u Teala mutlak güç sahibi. Alun İrade ettiğini, dilediğini yapar. Kimse karşımaz. Onun için bir insan şunu sorgulamamalı. Ya niye böyle acaba? Niye bunu emretmiş allah bana Niye sabah namazı iki Böyle bir şey yok. Senin bunu sorgulama hakkın yok. Böyle bir yetkin yok. Böyle bir makamda değilsin. Ebu Bekir radıyallahu anh'un dediği gibi, Doktor ne dedi? Doktor alun yurid. dedi ki ben dilediğimi yaparım. Yani bu dünyaya gelirken sana soruldu mu? Kendi mi? Sadi dünyaya gelmek ister misin? Gelmek istemez misin? Denildi mi sana? Yok. Kendi mi sana nereden gelmek istersin? Amerika'dan mı? Azerbaycan'dan mı? Türkiye'den mi? Annen baban kim olsun? Ondan sonra Erkek kadın mı olursun? Böyle bir seçenek verildi mi size? Yok. Böyle bir şey yok. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Biz aciz varlıklarız. Bizim dışımızda gerçekleşen bir emir bu oldu. allah Teala emretti ve biz de bu dünyaya ne yaptık? Geldik. Bundan sonra bu dünyada bize düşen ne? İşittik ve itaat ettik. Emir büyük yerden o emir ne olmak? Sorgulanmaz. Hal atak hadisül Allah Teala diyor ki: Sana orduların haberi geldi mi? Korkutuyor Peygamberimiz bir Allah Teala peygamberimize düşmanlık edenleri, Mekkelileri. İstediğiniz kadar ordu olun. Firavun'un ordusu vardı. Semud kavminin ordusu vardı. Ne oldu? Bir çığlıkla, bir rüzgarla, bir selle helak olup gittiler. Belillavîne kâferû fî Allah Teala diyor ki: Kâfirler yalanlamaya devam ederler. Seni de yalanlayacaklar ey peygamber. Allahu mimara im Allah ise onların ardından onları kuşatmıştır. Yani kafirler bu dünyada kendilerine verilen güç, otoriteden dolayı kendilerini ne zannediyorlar? Bir şey zannediyor. Halbuki Allah onları kuşatmıştır. Onları. Acizler. Belhuhu Kur'anun mecid. Bu Kur'an mecid, kıymetli, övgüye sayan bir Kurandır. فِي لَوْحِ مَحْفُوز Bu nerededir? Önce bu Kur'an nereye inmiştir? لَوْحِ مَحْفُوز'a inmiştir. لَوْحِ mahfuz. allah Teala'nın her şeyi kıyamete kadar olacak olan, her şeyi yazdığı, kaleme yazmasını emrettiği, her şeyin yazılı olduğu yer. İşte bu Kur'an'da diyor, nerededir? Oradadır. لَوْحِ مَحْفُوز'da allah Teala bizlere kendisine hakkıyla iman eden, bizleri hakkıyla iman eden kullarından eylesin. İmanından ötürü taşıyamayacağı, sınav olan sınav olmayan, imtihan olmayan kullarından eylesin. İmtihan halinde sabredenlerden, hak üzere sebat edenlerden eylesin. Sübhanakallahumme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirü ve